1386, numaralı konu, İbni Mesud ve İbni Abbas'ın kötü alimler hakkında söyledikleri, evet, eğer ilim ehli ilmi korusaydılar ve layık olanlara onu bıraksaydılar mutlaka zamanlarının insanlarına efendi olacaklardı, fakat bunlar ilmi dünya ehlinin yanına koydular, bunu da dünya menfaatı için yaptılar, bu yüzden de halkım gözünden düşerler, ben Hazreti Peygamberin, kim sadece ahireti kendine dert edinirse Allah Teala o kimseyi diğer bütün dertlerden kurtarır, kim de, dünyayı kendine dert edinir de dünya vadilerinde boğulup giderse, o kimse ay yağın umurunda değildir, buyurduğunu işittim.